يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَفْتَحْ لَكُمْ مِنْ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَغَلَّ حَدِيثَ كَلَامِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَفَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْتَفَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ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 اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَب۪يرًا وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Biz seni insanların hepsine müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Lakin insanların çoğu bilmezler diyor. Burada insanların hepsine diyor. İnsanların hepsine olmakla birlikte bir de alemlere gönderilmesi söz konusu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. وَمَا اَفْسَنَّاكَ rahmet رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ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 İnsanlar Kabe'yi terfi ediyorlardı. Hac, hac için geliyorlardı. Onun için Kabe'nin değeri çok kıymetli. Araplar in dinded. Kabe, Allah Azze ve Celle'nin buyruğu üzere inna din nasi wudya nasi bi -bekketen. İnsanlar için ilk konulan ev Mekke'deki, diğer bir ismi de Bekkedir. Mekkenin, Mekke'deki e, Beyt-ül Haram'dır. Yani Kabe'dir diyor. İnsanlar için ilk konulan. İlk defa Adem Aleyhisselam tarafından yapılıyor. Sonra sonra İbrahim Aleyhisselam da temelleri oğlu İsmail ile birlikte yükseltiyor. Ve üzerinde Beyt-ül Ma'mur'un bulunduğu bir yer. beyt Ma'mur meleklerin tavaf ettiği, meleklerin namaz kılmak için kendisine geldiği bir ev, meleklerin tavaf ettiği bir yer, aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiğine göre, böyle değerli bir yer. O haç mevsiminde işte, aleyhissalatü vesselam, insanlara davetini götürüyor, ve yakın bir gelecekte, yardımın olacağını düşünüyor. Bir hadisinde bakın, şöyle diyor, aleyhissalatü vesselam, sahih hadiste, elbette ki bu iş,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 ve Allah onun yoluna kendi vasfettiği, doğru olarak tabir ettiği hidayet yoluna iletecektir. سُبُلِ السَّلَامِ Selam yollarına hidayet edecektir. Yani kurtuluş yolda. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ مُحَقَّق ki Allah muhsinlerle beraber. Burada ayet-i kerime, Arapça ifadeyle, o kadar peş peşe tekit getirilmiştir ki innallah'a muhakkak ki Allah Lema'l elbette ki Muhsinin Muhakkak Müslümlerle beraber Peş peşe peş peşe Peş peşe böyle tekit kuvvetlendirici ifadeler kullanılmış. İnne'den dolayı İnne'nin haberine dahil olan namdan dolayı isim cümlesinden dolayı vesaire. Peş peşe ama bunu dilimize çevirdiğimiz zaman Tam e, böyle güzel bir Mana çıkmadığı için biz normal Tercüme ediyoruz mütercimlerde, nerede böyle yapalım. Ama burada bir özellik var ya Allah mutlaka muhsinlerle iyilik eden kimselerle bir başka anlamda da Allah'ı görüyormuşçesine ibadet eden kimselerle beraberdir Sübhanallah. Tevkidli bir ifade. Allah muhsinlerden etsin bizi. muttakilerden eylesin. Onun için küçük görmemek lazım. İmam Ahmet'in Hasan bir senetle tahriş ettiği, yani rivayet ettiği bir hadiste Abdullah Cabir bin Abdullah Ensar'ı radıyallahu anh'tan. Cabir bin Abdullah geçen haftada bahsettiğimiz gibi Ensar'dan ve ilk altılı gruptan birisi, İslam'a girenlerden birisi. Evet. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Mekke'de 13 sene kaldı. 13 sene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 çok büyük bir ezab insanların bakışları insanların mimik hareketleri işte bu burada, bu, burada o ifade ediliyor Aleyhisselatü Vesselam bundan hepsini çekmiş bir insan bu çilelere katlanmış bir insan subhanallah sonra diyor ki Cabir bin Abdillah radiyallahu an sonra diyor Allah Azze ve Celle bizi ona gönderdi Yesrib'de Medine'nin eski ismi Yesrib Kur'an'da da geçer Ahzab suresinde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 İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki es-sabiru fihim ala dinihi onların içerisinde dini üzere sabreden kimse kelqabid alel cemr sanki ateşi böyle kapzalayan avucunda tutan kimse gibi diyor. Subhanallah. Bu kadar değerli olacak ama bu kadar da zor olacak. Kim ateş elinde tutabilir?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 Öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine ettemes sıkı bir sünneti, et sıkı fihi bir sünneti, onların içerisinde sünnetime sımsıkı sıkı yapışan, sünnetime yapışan, inde ihtilafi ümmeti, ümmetimin ihtilafı anında sünnetime yapışan kimse kel kabıla alen ateşi böyle kabzlayan, tutan kimse gibidir. Sünnete sımsıkı sıkı yapışmak gerekiyor. Sünnet düşmanlığı yürütüldüğü bir dönemde sünnete sımsıkı sarılmak gerekiyor. Ama körü körüne değil. Bir vasat, orta yol üzere. Yani hadisin sahihine, sünnetin sahihine, aleyhissalatü vesselam'dan gelen doğruya, hurafelere, batıllara, uydurmalara ve son olarak da zayıflara değil.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 Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın azameti, büyüklüğü önündeki tevazu ile ona itaat edip böyle kibri, kıskançlığı, hasedi ve içindeki ateşi o Rahman'ın azameti karşısında bıraktığında kardeş oluveriyorlar. Sübhanallah. İslam, 120 Yıl boyunca birbiriyle çarpışmış, öldürmüş, kırmış insanları kardeş yapıyor. Hayat ne kadar güzel ifade ediyor bakın. Âl-i suresindeki ayet. "V'tahsimu bihablillahi cemîa." Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarının. "Vela teferraku." Sakın ayrılığa düşmeyin. "Ve zekuru." nimet Allah'a aleyküm. Allah'ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Sizler birbirinize düşmandınız. Evet bak bu Evs ve Hazraca direkt hitap ediyor bu ayetler. Direkt. Siz birbirinize düşmandınız. Birbirinizi vuruyordunuz, kırıyordunuz, öldürüyordunuz. O Allah ki sizin aranızı birleştirdi. Kalplerinizi birleştirdi. İnsanın kalbi birbiriyle aynı oldu mu? Birbiriyle aynı düşündü mü? Muhabbet başlıyor. Düşmanlık biter. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ nimeti, اِخْبَعْنَا Ve Allah'ın nimetiyle, bu verdiği nimetle, İslam nimetiyle, iman nimetiyle, sizler kardeşler oluverdiniz. O düşmanlar kardeşler oluyor. O zaman evs ve Hazrecedi bu hitap, ondan sonra kıyamete kadar tüm düşmanlar için, tüm birbirine düşman olan müminler için aynı hitap söz konusu. Ama...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 ateşte ateşten uçurumun kenarındaydınız. Yani az kaldı uçuruma, ateşten çukura yuvarlanıyordunuz. Yani imansız olarak subhanallah, imansız olarak gidiyordunuz siz. İmansız bir vaz vaziyette Allah'a kavuşup cehenneme gidiyordunuz. Demek bunun manası. Ve kuntum ala şefahufreti minanna. Uçurumun kenarındaydınız. Feenqadakum <gülüyor> minha. Sizi oradan kurtardı diyor.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 Yani Allah için birbirini seven kimseler, muhtaki kimselerdir. Ondan sonra Allah için birbirini seven kimseler şunlardır, bunlardır diye sayıyorlar öğrencileri, talebeleri. Ayet, hadislerden de delil getiriyorlar. Şeyh Halibane Rahmetun'da hayır diyor. En son bir tane talebe diyor ki Allah için birbirini sevmek asır suresinin, asır suresinin ifade ettiği manadadır. Götevâ sabr bil hak, diyor. Birbirlerine birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kimseler gerçekten Allah için birbirini seven kimselerdir diyor. Şeyh el-Bani rahmetullahi aleyh ya bu muhaddis şeyh dediğimiz yani büyük bir alim. Ve şu anda yani vefat etmiş durumda. 12 seneden 30 seneden daha fazla oldu. Bilmeyenler için söylüyorum.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 Var ise o amel dünyada kalıyor. Ahirete intikal etmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. ayet e bize çok açık bir şekilde ifade ediyor. مَنْ كَانَ يُرُوِدِ الْحَيَاتَ دُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ اِلَيْهُمْ ف۪يهَا نُوَفَّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالِهُمْ ف۪يهَا وَهُمْ ف۪يهَا لَا يُبْخَصُونَ Kim dünya hayatını ve süsünü isterse orada onlara tam öderiz. Yani tam noksansız onun amelinin karşılığını Nef'te fiha ve la fil Onlar için ahirette ancak ateş vardır diyor. Ve habta ma habta fiha ma yaptıkları şeyler icat ettikleri şeyler boşa gitmişti. Ve batel makanu Amel ettikleri şeyler de heba-i olmuştur. Geçersiz olmuştur diyor. Sübhanallah.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 Abdullah ibn Amr rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Allah'ın nebisi Nuh Aleyhisselam ölüm kendisine geldiği zaman kaç sene yaşadı Nuh Aleyhisselam? Hı? 950 sene kavmin içerisinde karıyor. Ankebi suresinde geldiği üzere. Ayet haber veriyor. Ona da ölüm geliyor. 950 sene sonra ona da ölüm geliyor. Kulli nefsin zayigatil mevudu.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 Sana iki şey emrediyorum, iki şey de yasaklıyorum. Birincisi, La İlahe emrediyorum. La İlahe demeyi yani ona göre yaşamayı kastediyor. La İlahe diyor, yedi kat sema ve yedi kat yer. Yedi kat yer, eğer bir kefeye konsa, feladinin bir kefesine konsa, La İlahe da diğer kefesine konsa, La İlahe İllallah ağır basar diyor.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 Lakin, bir başka ayette geldiği üzere وَلَاكِنْ لَا تَفْرَخُنْ وَتَسْبِيحَهُمْ Lakin siz onların tesbihini, Allah'ın zikrini bilemezsiniz. Hepsi allah teala Teala'yı zikrediyor. Subhanallah ve birhamdih diyor hadiste bu işte her şeyin salatıdır, duasıdır diyor. Allah-u Ekber. <gülüyor> mahlukat bununla rızıklanır diyor. Mahlukat bununla rızıklanır. Allahu u Ekber. Bunları tavsiye ediyorum diyor.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 Nuh Aleyhisselam devam ediyor tasvirinde. Şirk ve kibirden. Şirk malum Allah Azze ve Celleye ibadette ortak koşma. Soruyorlar Aliye Hisselat bizim peygamberimiz. Şirk malum ama kibir nedir diyorlar. Kibirle kastedilen nedir? Diyor ki kibir, kibir hakkı küçümsemek, gerçeği hakkı küçümsemek ve insanlara karşı büyüklenip hakir görmek, insanları yani hakir görmek, küçük görmek diyor.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 Hayır ya diyor. Subhanallah. Hayır ya Rabbi. Allahu akbar. Allah azze ve celle diyor ki: Sana sana ait bizim yanımızda, bizim katımızda bir iyiliğin var diyor. Bugün sana zulmedilmeyecek diyor. Sana ait bizim katımızda bir iyilik var. Bir hasene var. Bugün sana zulmedilmeyecek. Ve onun için bir bir tağa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 Sadece la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir, kuludur. Şeklinde bir bitaka, kat üzerinde yazılı olan bir kart çıkartılıyor. Diyor ki adam, ey Rabbim. Ey Rabbim. Bu putakada neyin nesi? Bu kayıtla birlikte bu e, kart nedir yani?